Osmanlı yayın Evi sunar. İslam Büyükleri serisi. Raviyatül Adviye. Eser Abdülkadir Dedeoğlu. Senaryo Ayşe Keşir. Yöneten Hüseyin Avnioğlu. İnsanlara, insanlığa yön verenler. Asırlar öncesinde yanmış ve hala ışıkları sönmeyenler. O ışıklar yol almamıza, önümüzü görmemize yarayan kandiller. Bütün hareketleriyle örnek insanlar. İşte bunlardan biri. Tabiinden, sahabeyi görenlerden, hak aşığı, Allah dostu, raviyatül Adviye. İsmail müjde, müjde bir kızın daha oldu! Bir kız daha mı? Hem de yüzü ayın 14'ü gibi öylesine parlak ki. Hadi içeriye geç. Evet. Hanımına geçmiş olsun de. Şifalar dile. Kızını gör. Haklısın. Yavrumu görmeliyim. İsmail, <gülüyor> sen mi geldin efendi? Evet. Geçmiş olsun kadın. Allah şifalar versin. Senden de Allah razı olsun. Bak bey. Bir kızımız daha oldu. Bak hele, yüzüne bir bak. Bu kız diğerleri gibi değil. Evet, haklısın. Yüzü öylesine parlak ki, nur sanki. Kızımızın adını ne koyalım bey? At, evet bir at vermeliyiz ona. Bir isim düşünmüş müydün? Kız mı erkek mi bilemezdik ki. Evet, evet. Adı Rabia olsun Rabia Rabia Yani dördüncü Evet bu isim güzel Birbirinden kıymetli üç evladımızdan sonra Rabia Evet çok güzel <gülüyor> Hanım Sen rahatsız mısın Yüzün Sıkıntılısın neyin var Bir şey yok İsmail Doğumdandır Biraz yorgunum o kadar. Hadi hadi saklamaya uğraşma seni bilirim. Yüzündeki şu ifade... ...loğusalık hali değil. Hadi söyle. Ee, e, e, şey... ...kızlarımızı düşünüyorum İsmail. Kızlarımızı. Ve onların ihtiyaçlarını. Fakirliğimiz çok düşündürüyor beni. Anlıyorum hanım. Doğrusu ben de düşünmüyor değilim. Bir anne baba olarak... ...onları ihtiyaçlarını elbette düşüneceğiz. Fakat bilirsin... Allah bütün yarattıklarını rızkıyla yaratır endişe etme Haklısın bey Ama yine de şu yavruyu içimde ilk hissettiğim andan itibaren bunları düşünürüm Kendim için hiçbir şikayetim yok Çok şükür Lakin elde yok avuçta yok Şu küçücük bebeği neyle nasıl besleriz İki gündür ben de doğru dürüst bir şey yemedim ki Sen ne demek istiyorsun Sus canım sus yavrum Ağlama bebeğim Yok hayır bey yanlış anlama Kendim için en ufak bir şikayetim bile yok Ama korkarım ki Sütüm gelmeyecek Ve ben bu bebeği emziremeyeceğim Sen hiç endişe etme Dedim ya Allahü Teala her kulunu rızkıyla yaratır Ona teslim ol Tevekkül et ve onun her şeye gücünün yettiğini Sakın sakın unutma Biliyorum bey biliyorum Fakat şu Rabia'mı saracak Örtü bile bulamadık Ebe kadından diz örtümü getirmesini istedim Bebeği onunla sardık Ağlama hanım Gözyaşların sanki içime akıyor Sus ne olur Elimde değil İsmail Elimde değil Bak bir şey söyleyeceğim Kandilin ışığı gittikçe zayıflıyor Sönmek üzere e, Diyorum ki Komşumuza gitsen de İyi insanlardır. Seni anlayacaklardır. Yani bir miktar kandiliyo istesene. Komşudan kandiliya istemek mi? <gülüyor> Hanım biliyorsun ki bunu yapamam. Bugüne kadar Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey istemedim ben. Nasıl gidip komşudan kandiliya isterim? Şurada ağlayan masum yavrumuz. Rabia'mız için bey. Ne olur? Bana yardım et Bugüne kadar senden başka hiç kimseden bir şey istemedim Şimdi de isteyemem Allah'ım sevcime de söz verdim Göz yaşlarına ısrarına dayanamadım Ne yapayım ne yapayım Evet evet Gidip elimi kapıya söylerim ama vurma Kapı da açılmaz ben de geri dönerim Bey, elin boş... ...yoksa istediğini vermediler mi? Suizanda bulunma hanım... ...kapıya vardım, açılmadı... ...duymadılar herhalde... ...ben de geri döndüm... Allah'ım... ...ey büyük Allah'ım... ...halimizi gören... ...sıkıntımızı bilen... ...sesimizi işiten Allah'ım... ...şu küçücük yavrumuzun rızkını... ...temin etmek için bize yardım et... ...şu karanlık gecede... Sana açılan ellerimizi boş çevirme Allahım. Hanım, hanım, uyuyor musun? Kalk, uyan, uyan, uyan. Ne oldu İsmail? Gecenin yarısında, hayır oğlum. Rüya gördüm. Rüya mı? Evet. Öyle bir rüya ki. Hayırdır inşallah. Kötü bir rüya değildir inşallah. Değildir. Değil. Ben ben kainatın efendisini, iki cihanın sultanı Peygamber Efendimizi gördüm rüyamda... Duyuyor musun? Peygamber Efendimizi gördüm. Ne? Sahibi Bey, Peygamberimizi gördün ha? Hadi anlat ne olur. Allah'ım bu ne saadet. Hadi. Hadi anlat, şey... beni merakta bırakma, Allah aşkına anlat hadi, ne olur. Peygamber Efendimiz, kızımız Rabia'nın doğumundan haberdar. He. Fakirliğimizi, sıkıntımızı da biliyor. Ve, ve bana hiç üzülme, bu kızın öyle bir hanım olacak ki, ümmetimden yetmiş bin kişiye şefaat edecek dedi. Oh. Allahım, Allahım ne sadet, kızımız Rabia'mız... devam et. Sonra ne oldu? Eh, sonra Basra valisi İsa Zadana verilmek üzere bir kağıda şöyle yazmamı buyurdu. Sen İsa Zadan, her gece Peygamber Efendimize 100 salavatı şerife, Cuma geceleri de 400 salavat gönderirdin. Bu Cuma gecesi unuttun. Bu yazıyı sana getiren zata 400 altını helal parandan ver. Sahi mi İsmail böyle mi buyurdun Evet Peki şimdi ne yapacaksın Tabii ki peygamber efendimizin buyurduğunu yapacağım Bir kağıda her şeyi yazarak valiye gideceğim İşte muhterem valim Dün gece bir rüya gördüm Peygamber efendimiz beni size gönderdi Rüyamın tafsilatını şu kağıda yazdım Buyurun Evet evet Bu cuma gecesi bir rehavet çöktü Ve salavat getirmeden kalmışım. Allah'ım sana binlerce şükür Şükür ki Peygamber efendimiz beni Ben aciz ümmetini hatırladı Sahi Senin adın neydi Adım İsmail efendim sen bana müjdelerin en büyüğünü getirdin. Sana bir hediye vermeliyim. Eh, al, al şu altınları. Hepsi senin olsun. Al. Ama efendim burada 400 altından fazla var. Olsun olsun. Sen getirdiğin müjdeyle daha fazlasını hak ettin. Allah sizden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Eğer başka bir ihtiyacın olursa doğru bana gel. Sakın unutma. Allah'a emanet ol. Kim o? Bir yolcu Açın lütfen Sadece bir şey soracaktım Buyurun Ne sormak istiyorsun ey yolcu? Birini soracaktım İsmail Adı İsmail'dir Ailesiyle şu yandaki evde otururdu Şimdi kapıyı çaldığım kimse yok Ev belli ki Çok zaman önce terk edilmiş Evet doğru. O evde uzun zamandır kimse oturmuyor. Allah size uzun ömür versin. On seneden fazla oldu. İsmail'le Zevcesi aynı hastalıktan birkaç ay içinde vefat ettiler. Sahi mi? Allah Allah. Allah Allah. Ya kızları? Üç kızı vardı. Öyle değil mi? Dört. Dört. Dört kızı vardı. Dördüncüsü benim elimle doğmuştu. Adını Rabia koymuşlardı. Nurlu, bereketli bir çocuktu. Ne oldu peki onlara? Şimdi neredeler? İki büyük kızı evlilik çağındaydı. Konu komşunun ısrar ve yardımlarıyla evlendiler. Üçüncüsünü de bir aile yanına evlatlık aldı. İyi bir aile. Çok şükür üçü de huzur içinde. Ya Rabia? Rabia. Zavallı Rabia. Küçücük bir çocuktu. Bir gün bir adam geldi. Büyütüp hizmetimi gördüreceğim Hakkını da veririm Böyle perişan olmasından iyidir dedi Ve Rabia'yı aldı gitti Gidiş o gidiş Kızcağız nerededir Ne yapar bilinmez Allah Allah'ım günahları mahvet Sahi Siz bunları ne diye soruyorsunuz Size daha önce buralarda hiç görmemiştim Adım Zeyt, İsmail'in kardeşiyim Uzunca bir süre İsmail ile oturdum. Ekmeğini yedim. Sonra bir gün bir ticaret kafilesiyle ondan ayrıldım. Allah'ın yardımıyla işlerim iyi gitti. Ara sıra İsmail'den haber alırdım. Sonraları birbirimizden haber alamaz olduk. Böyle olduğunu nereden bilirdim? İsmail'in bende hakkı çoktur. Bütün olup bitenleri duyunca yıkıldım. Onların vefatından sonra kızlarına sahip çıkmam gerekirdi. E, dedim ya büyükleri çok iyi. Zaten İsmail'le zevcesi kızlarını dini ve ahlaki yönden çok iyi terbiye etmişlerdi. Üçü burada Basra'da. Ara sıra görüşürüz. Ama Rabia'yı bilmeyiz. Evet Rabia. İsmail'in emaneti Rabia. Onu bulmam, mutlaka bulmam lazım. Yoksa ahirette İsmail'in yüzüne bakamam. Rabia'yı bulmam lazım. Rabia! Rabia! Kız! Kardeşin sen sen kız buraya gel! Efendim, e, buradayım. Bir arzunuz mu var? Kaç defa çağırdım seni ha? Söylesene kaç defa? Hı? He? Hmm, şuna. Bak. Hep boynunu büküp duruyorsun ha? Seni yanıma iş göresin diye aldım. Baktım, büyüttüm. 18 yaşına geldin, hala hiçbir işe yaramıyorsun. Çılını anne bak, bak, bak. E efendim. Aa, ah, şeyim yok. Efendimmiş. Allah'tan kork be. Yediğin içtiğin, giydiğin hep benim elimden. Bacak kadar bebeğdin. Sıska bir şeydin. Allah rızası için aldım getirdim seni Allah rızası için Anladın mı he Senelerdir ekmeğimi yiyorsun Bir işe yaradın yok Körü körüne mi besleyeceğim seni ben kıza e, Kusurum oldu ise Kusur mu Bana bak baştan aşağı kusursun sen Kusur kusur Hı, Yaptığın iş yarım yamalak Dün gece misafirlerle alakadar Bir dediklerini iki ekme demedim ben sana he? İşe yaramadığın gibi Misafirleri de kızdırdın e efendim Ama iş görmemden fazla şey istediler Bana bak ya Yanıma otur dediyse ne olmuş yani e allah Teala'dan korkarım efendim Ne iş isterseniz görürüm fakat mahrem biriyle oturup konuşamam Allah Allah Allah Allah. allah, allah. Dediği ama bak be Biz Allah'tan korkmuyor muyuz yani Heh, Hem yani oturup iki laf etsen ne çıkardı Efendim ah, Kes sesini artık Tahammül edilir gibi değilsin Üstelik bunca sıkıntının arasında bir de seni beslemek. Hmm, yeter artık, yeter, yeter. Ben boş yere seni doyuracak kadar zengin değilim. Anladın mı? He? Bana bak, sabaha hazır ol, pazara gideceğiz. P pazara mı? Evet, pazara gideceğiz. Seni bunca yıl beslediğimin karşılığını alma zamanı geldi artık. Allah'ım Ey büyük Allah'ım Benim dünyadaki bütün gayretim Maksadım hep seni hatırlamak Hep seninle meşgul olmaktır Ahirette ise Cemalimle şereflenmek isterim Allah'ım Sana Sana bugüne kadar hiç şikayet etmedim Yine de halinden şikayetçi değilim Fakat anladığım kadarıyla Bu adam beni köle diye satacak Ya Rabbi Bugüne kadar sana ibadetimi hür bir insan olarak yaptım Hürriyetim benimden alınca sana bugünkü gibi ibadet edememekten korkarım Ya Rabbi ya kalp ile namaz kılmamı nasip et Ya da kalp ile kılamadığım namazımı kabul buyur Allah'ım bana yardım et Gelecek günlerimi hakkımda hayırlı kıl Hi türlü bulamıyorum. Ne yapsam ki? Heh. Hele şurada duran bir adama sorayım. Ee, bakar mısınız? Adı Rabia. Basralı İsmail'in kızı Rabia. Vallahi ne söylediğiniz isimde bir adam ne de Rabia diye bir kız tanıyorum. Ama mutlaka bulmam lazım. Ben onun amcasıyım. Aylardır onu arıyorum. Kusura bakmayınız efendim bilemiyorum İyi düşün ne olur Allah aşkına Yaklaşık on sene olmuş Basra'dan çıkalı O zaman ufak bir çocukmuş Şimdi yetişmiş genç kız olmuştur Buralara geldiğini söylediler Bir adamın ev işlerini görür yardım edermiş Vah vah keşke yardım edebilseydim Rabia'yı bulmalıyım O oh, abim İsmail'in bana emaneti bulmalıyım Yoksa bu vicdan azabı beni kahreder Gözüm açık giderim Dedim ya efendim Ben Kudüs'ün yerlisi sayılırım Ailem dört nesil bu şehirde Çok iyi bilirim şehri İnsanları da Fakat sizin bahsettiğiniz kızı da Adamı da tanımıyorum Allah'ım Ey görüp gözeten Bilip işiten Allah'ım Bana yardım et Kulun şu garip, aciz kulun Zeyd'in uzak yollarını yakın, meşhul olanı aşikar et. Ya İsmail, kara topraklar ardından ettiğim dualarımı işit. İşit de, sen de kardeşin Zeyd için dua et. Şu görüyor musun şu ihtiyar Rabia'ya ne kadar eziyet ediyor Ah ah sorma kardeş hem de ne eziyet Rabia ev işlerinin hepsini tek başına yapıyor Çarşıya git yük getir odun taşı dama aktar Bir de evin günlük yemeği çamaşırı Kızın canı çıkıyor bir an olsun boş durduğu yok Ona rağmen hiç de şikayet ettiğini görmedim Sabrı kuvveti hayret edilecek gibi biz olsak dayanamazdık Hem de nasıl geçenlerde yanına gittim İhtiyar evde değildi Hani komşudur bir ihtiyacı var mı diye sorayım hasbehal edeyim dedim. İhtiyar varken gidemiyorum. Baktım kolu sarılı. Kolu mu sarılı ne olmuş? Kırılmış. Kırılmış mı nasıl? İhtiyarın bir iki erkek misafiri varmış. <gülüyor> o cimri adam misafir ağırlar mıymış? Hani canım kırk yılın başı işte. Sonra ne olmuş nasıl kırılmış kolu? Misafirler tam kapıdan çıkacağı sırada Rabia'nın oralarda işi varmış. Na mahreme görünmeyeyim derken düşmüş kolu kırılmış. Vah zavallı. İhtiyar da kıza demediğini bırakmamıştır. Eminim. Ama Rabia bambaşka. Hiç hiç şikayet etmiyor. Şaşıyorum doğrusu. Ah komşu. Ah. Biz bile kendi evimizde, kendi işimizi yaparken bazen sıkılıp demediğimizi bırakmıyoruz. Hey ya. Ben bazen Rabia'nın o haline bakmadan kendi halimden şikayet ederim. Oysa bana yaradan halimizi bizden iyi bilir. Bize de rıza göstermek düşer diyor Ne sabır Yüzüne dikkat ettin mi hiç Bazen buralardan bile gözüm kamaşıyor Yüzüne bakamıyor insan Evet evet haklısın Parlıyor sanki Bu kız bambaşka Bambaşka biri Ey efendi bakar mısın Bana mı seslendin yabancı? Evet sana seslendim Aylardır seni arıyordum Heh, Beni ne diye arıyordun ki Seninle hiçbir işim yok benim Hadi bırak şu kolumu bırak da yoluma gideyim e, Dur hele anlatayım Adım Zeyt. Aslen Basralıyım Basralı bir kızı arıyorum İsmail'in kızı Rabia'yı e, e, e, Rabia mı e, Evet Rabia senin yanında olduğunu söylediler Çocukken onu yanına alıp buralara getirmişsin Peki sen ne yapacaksın Rabia'yım? Ben amcasıyım Babası bu dünyadan göçtükten sonra kırık kanatlı olmuştur Rabia Şey yani evet bakın Allah rızası için efendim Allah rızası için onu yanıma almıştım bir zamanlar Anası babası ölmüştü Kimsesi yoktu Aldım buraya getirdim evime yani Evladım bildim Yedirdim giydirdim Tamam tamam anladım Rabia şimdi nerede Nerede onu söyle şey, evinde e, mi e, Efendim e, biliyorsunuz Geçim zor Üstelik ben de öyle zengin bir kimse değilim Elime geçen 3-5 kuruş Zamanla yetmez oldu Bir dostum çok yakın bir dostum Rabia'yı yanına almak istedi Rabia da halimi bilirdi Rıza gösterdi ve onunla gitti Kim bu adam nerede oturur Şey Yakın bir dostum demedin mi Yani şey efendim Dostum kefil oldu Bir arkadaşıymış Ben kendisini tanımam Peki dostun nerede nasıl bulurum onu Bakın efendim O yalnız bir adamdı Sizlere ömür vefat etti Evi ocağa kapandı Allah bu nasıl iş Bana onun yerini öğrenebilir misin Tat tat, tat... Tabi tabii tabii. Tabii. şimdi yalnız işim var. Ben gitmek mecburiyetindeyim. Yarın sen bana gel bilmek istediklerini ben sana hepsini anlatırım. Adım Zeyt. Dün de gelmiştim. Ev sahibinizle görüşmüş. Ona Rabia'yı sormuştum. Ha, e, ev sahibi mi? Heh. Gece bir iki eşyasını yanına alıp gitti. Nereye gitti bilmem ama. Gitti mi? Böyle yapacağı belliydi zaten. Ama bir şeyler öğrenmem. Rabia'yı bulmam lazım. Siz Rabia'yı niçin arıyorsunuz? Amcasıyım. İzini kaybettim. Bulup hali nedir nicedir öğrenmem lazım. Eee, şey... E... Ne bekliyorsun kadın Yoksa sen bir şeyler mi biliyorsun Bakın Dün konuştuklarınızı duydum O adam size yalan söyledi Bir işler çevirdiği halinden belliydi zaten O O aslında Rabia'yı Köle olarak sattı Ne Hür bir kızı Köle olarak sattı öyle mi Evet efendim kötü adamın biridir o Rabia'ya da yapmadığı zulmü bırakmamıştı Sonra Rabia'yı pazara götürdü Altı gümüş karşılığında Bir ihtiyara sattığını söyledi Dün bir şeyler sezmiştim ama Bu kadarını da tahmin etmemiştim Pekala Başka ne biliyorsunuz O ihtiyar kim e, Kudüs'lü biriydi e, Bakın inanın ki bütün bildiğim bu kadar Keşke size yardımcı olabilseydim Keşke Rabia'yı çok severdim ben Bir başkaydı o Yüzü hep ayın on dördü gibi parlardı İçindeki Allah sevgisi daima Allah'a yakın olma isteği onu nurlandırıyordu. Kudüs'ün kadınlarına benzemezdi. Bizim gibi değildi o. Hiç boş konuşmazdı. Konuşurken ağzından hep inciler dökülecek sanırdım. Allah yardımcısı olsun. Sağ ol kadın. Sağ ol. ...bu gece bir türlü de uyuyamadım... ...bu köpek de... ...niye havlıyor... ...bahçeye biri mi girdi acaba... Eh, kalkıp bakmalı... ...ee bu kız gene ne yapıyor bilmem... ...havada serin... ...üstüme bir şey alayım... ...kediymiş... ...köpek kediye havlıyormuş... ...sus köpek... Hava tahminimden de soğukmuş. İyice sarnayım da üşümeyeyim. Rabia'nın penceresinden ışık sızıyor. Demek geceleri kandil yakıp israf ediyor ha. Ben ona sorarım. Şöyle bir pencereye yanaşayım bakayım. He? Ah. Bu kız seçtede de. Ey Rabbim. Biliyorsun ki benim arzum senin emrine uymaktır. Saadetim ise şu anki gibi daima senin huzurunda bulunmaktır. Eğer eğer elimden gelse sana daha yakın olmak için ibadetimden bir an geri kalmazdım. Fakat fakat sahibimin kölesi olduğum için ona hizmet ediyor ve sana gereği gibi ibadet edemiyorum. Bu kızın hali böyle? Üstelik Üstelik kandil Başının üzerinde duran o kandil e, e, Bir yere asılı değil Havada mı duruyor ne? Aman Allah'ım Nur. Nur bu Allah ben ne yaptım? Senelerdir ben bu kıza Hizmetimi ettirdim Üstelik zulmettim. Allah'ım, Rabia artık köle olamaz. Köle olamaz. Üstelik, üstelik defalarca oruç tutuyor diye azarladım. Hem de, takatsiz kalacak diye. Allah'ım beni affet. Beni affet. Hayır, hayır. Rabia köle olamaz. Ben, ben ona hizmet etmeliyim. Böyle bir nurla aydınlatıp mübarek kıldığın insana ben, ben hizmet etmeliyim Allah'ım. İçim geçmiş. Şu sederin üstünde. Ay başım başım başım beter ağrıyor. Ha? Evet. Rabia. Evet. Rabia'yı hemen görmem lazım. Rabia! Rabia! Bu, buyurun efendim. Bugün geç mi kaldım acaba? Ya Rabia. Beni affet. Beni affet kızım. E... Hiçbir şey anlayamıyorum. Affetmek yalnız Allah-u Teala'ya mahsustur. Ya, Rabbi ya Beni evvela Allah affetsin sonra da sen. Ben seni bilememişim. Hata etmişim. Sen köle olamazsın. Sen hürsün artık. Gün gece seni gördüm. Ve o nuru. Sen artık köle olamazsın. Rabia, dilediğini yap kızım. İstersen burada kal, istersen git. Fakat burada kalırsan ben sana hizmet ederim. Anlıyorum. Madem ki siz beni azat ettiniz, müsaade edin de gideyim. Nasıl istersen Rabia, nasıl istersen yavrum. Ben amcasıyım Kudüs'e geleli birkaç sene olmuş İhtiyar bir adamın kölesiymiş Adı ne demiştiniz? Rabia Basralı İsmail'in kızı Rabia. Rabia Rabia Sakın sizin sorduğunuz Rabia'yı adviye olmasın Rabia'yı adviye mi? O da kim? <gülüyor> Aman efendim Buraların yabancısı olduğunuz belli ki onu tanımıyorsunuz Burada onu bilmeyen tanımayan yoktur Şöhreti nereden kaynaklanıyor? Rabia-yadviyenin şöhreti... ...Allah dostu olmasından... ...Allah'ın da onu kendisine dost bilmesinden... ...tevekkülünden, iffetinden... Allah Allah Allah... Allah. ...acaba bu yeğenim Rabia mı? E vallahi efendim yeğeninizdir diyemesem de... ...tarifiniz ona uyuyor... ...buralarda kimsesi yok... ...azatlık öyledir... ...soranlara Aslen Basralı fakir bir adamın kızı olduğunu söyler... ...evet evet... ...belki de odur... ...efendim siz Hasan-ı Basri Hazretlerini tanır mısınız? Biz de tanımam ama... O Yüce Pir'in namı, ilmi bizim oralara kadar gelmiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri her hafta şu ilerideki mescitte vaaz verir. Rabia'yı adviye de iştirak eder. Hasan-ı Basri Pir'imizde sık sık Rabia'nın tevekkülü, ilmi, ahlakıyla kendisine feyiz kaynağı olduğunu söyler. Sahimi. Demek bu kadar yüksek mertebeli bir kadın. Evet efendim. <gülüyor> Niye güldün? Bir gün mescitte Yüce Pir'e karşı bir cahillik ettim de ona güldüm. Anlamadım. Bakın anlatayım. Vaaz dinlemek için mescide gitmiştim. Bir müddet sonra da Hasan-ı Basri Hazretleri geldi. Fakat bir türlü vaaza başlamıyordu. Ben de sohbetin feyiz ve bereketinden bir an evvel istifade edebilmenin aşkıyla... ...Hasan-ı Basri Hazretlerine neden tek söz etmediğini sordum. Rabia yok dedi. Ben de bir kadın olmasa ne olur dedim. ...o da bana... ...sohbetimiz fil için hazırlanmış bir lokmadır... ...karıncanın ağzına sığmaz cevabını verdi... <gülüyor> i̇şte böyle efendim... ...nasıl bir cahillik ettiğim hatırıma geldi de ondan acayaca güldüm... ...acaba bu yeğenim Rabia mı? Bilemem... ...ama o mübarek kadın gerçekten sizin yeğeninizse... ...siz dünya ve ahiretin en bahtiyar insanısınız... ...nereden nereye... ...ben garip kimsesiz... fakr zaruret içinde diye yeğenimi arıyorum... ...bana Hasan Abbasri Hazretlerinin feys kaynağı... ...hürmet ettiği ve... Allahu u Teala'nın dostluğunu kazanmış birinden bahsediyordu. Her şey tıpkı dediğiniz gibi. Fakat rabia yadviye gerçekten... ...fakr-ü zaruret içindedir. Ve kendisine yardım etmek isteyenleri hep geri çeviriyor. Anlamadım. Bütün bunlara rağmen ha... Elbette. Allah Allah. Siz bilmez misiniz ki... ...Allah'a bu kadar yakın olanlar... ...dünyadan bir o kadar uzak olurlar? E... Soluk soluğa biri yaklaşıyor Adamcağızda bir acayiplik var ha, Baksana... O mu? Kudüs'ün kötü nam sanmış insanlarındandır Nasıl yani? Bu gelenin eli uzundur biraz Anlayacağın hırsızlık ederek geçinir Ama bu defa iyice korkmuş Hele bir soralım <gülüyor> Hayrola bu telaş ne böyle? <gülüyor> Sormayın Biraz önce neler oldu bir bilseniz Hele de bakalım Nedir seni bu kadar korkutan? Ya şu arka mahallede tepeye yakın eski bir harabe var ya. Ee. Besleğimi saklamama lüzum yok. Zaten bilmeyen kalmadı. İşte bu besleğimi icra etmek üzere biraz önce o eve girdim. Sen de bula bula hırsızlık yapacak o evi mi buldun? Anlat hele. Evde ışık yoktu. Bir kadın bir köşede uyuyup kalmış. Başka da kimse yok. Evi şöyle bir dolandım. İşe yarar hiçbir şey bulamadım. Evde eşya namına hiçbir şey yok. Neredeyse boş çıkacaktım. Sonra... Devam et devam et. Sonra boş çıkmayayım diye... Hani şu kadınların dışarıda giydikleri örtü var ya canım. Eee? İşte öyle bir örtü bir köşede duruyordu. Dedim ya boş çıkmakta istemiyorum. Örtüyü aldım. Kapıya yöneldim. Aa, kapı yok. Yok mu? Sanki Sanki her taraf duvar. ...dolandım, dolandım, dolandım. Kapıyı bulup çıkamadım. Sonra örtüyü bıraktım. İki adım attım ki... Aa, ...kapı karşımda. Sonra, sonra? Aa, sonra kapıyı nasılsa buldum diye örtüyü tekrar aldım. Ha, i̇nanmazsınız... ...kapı yine kayboldu. Say mı? Örtüyü tekrar bıraktım. Kapı yine karşımda. Tam yedi defa örtüyü aldım bıraktım. Aldım bıraktım. Her defasında da kapı yok oluyordu. Bu ne hal... Neler oluyor diye düşünürken Bir yerlerden uzak ama yakın Derinden ama yanı başımda Kuvvetli bir ses işittim Ey gafil kişi Kendini boşuna yorma O şurada kıvrılıp uyuyan kadın Yıllardır kendini bize emanet etti Şeytanın dahi Ona yaklaşmaya gücü yokken Senin gibi bir hırsızın onun örtüsüne yaklaşması mümkün müdür? Git. Boşuna uğraşıp yorulma. Git. Yordu. Bütün bütün bu anlattıkların doğru mu say? Sana ne diye yalan söyleyeyim? O sesi, o sanki yüreğimi söküp alan o sesi duyduğumda korkudan mı desem, şaşkınlıktan mı desem bana bir haller oldu. Bütün vücudum titremeye başladı. Ayaklarım sırtımdan akan terden vıcık vıcıktı Kendimi dışarıya zor attım Kerametleri olduğu söylenirdi Şimdi kendi kulaklarımda duydum Ey el uzun kişi söylediklerin gerçek mi? Gerçek Yemin ederim ki gerçek Ben şimdiye kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştım Ve bir daha hırsızlık yapmayacağım Tövbe ettim Allah tövbe kabul etsin O kadının kim olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum Ey Rabia yar garip yolcu sen de duy ki o kadın Rabia yadviyedir. Aman Allah'ım. Kardeşimin kızı. Yıllardır aradığım Rabia yakınımda. Evet. Evet yolcu. Hürmetine şaşkın Kudüs şehrine rahmet ve bereket yayan Rabia işte bu hırsızın soymak için girdiği harabe evde oturur. Hemen gidelim. Bir an önce kardeşimin kızını görmek istiyorum. Sabırsızlanma arkadaş. Biraz sonra gideriz. Fakat Rabia'nın seni nasıl karşılayacağını bilemem Beyler bana müsaade Kendime bilek kuvvetimle çalışabileceğim bir iş arameye gidiyorum Bir daha mal çalıp haram lokma yemeye tövbe ettim Allah işlerini rast getirsin Bir daha kimsenin malına elimi uzatmayacağım Tövbeler olsun Tövbeler olsun Hırsıza bak yolcu Yeniden doğmuş gibi sevinçli Nasıl da tozu dumana katıyor Hadi biz de yeğenimin evine gidelim Acele etme dostum Bak kim geliyor Evet hızlı hızlı yaklaşıyor Biliyorsun ben buraların yabancısıyım Tanıyamadım Bu gelen Hasan-ı hazretleri Evet şöhretini duymuştum Nereye gidiyor acaba Bizim gideceğimiz yere Eminim Rabia'nın evine gidiyordur Öyle mi Biz de onunla birlikte gidelim o halde Dur hele Ey hasan Basri Selamın aleyküm Ve aleyküm selam Böyle hızlı hızlı nereye gidiyorsun rabia Adviye'nin yanına gidiyorum Biz de bu yolcuyla ona gidiyoruz İyi öyleyse beraber gidelim ee, Arkadaşı yabancı gördüm Evet yabancıyım Basralıyım Senelerdir dolaşmadığım belde kalmadı Yabancı Rabia'nın amcası olduğunu söylüyor Ya öyle mi Oysa ben Rabia'nın kimsesinin olmadığını sanırdım. Babası ve annesinin ölümünden sonra ona kol kanat gelecek kimse kalmamış. Ben de yıllar sonra Basri'ye döndüğümde Rabia'yı vesayetim altına almaya karar verdim. Rabia'nın bu vesayeti kabul edeceğini sanmıyorum. Ama ben onun amcasıyım. Rabia'nın amcası Zeyd'im ben. Kim olursan ol. Rabia'nın insandan gelecek yardımı kabul edeceğini sanmıyorum. Evet, Hasan-ı Basri doğru söylüyor... ...bugüne kadar Rabia kimseden yardım almamıştır. Ben yine de ona yardım etmekten geri kalmam. İşte Rabia'nın evi. Demek kardeşim İsmail'in kızı bu Harap barınakta yaşıyor. Evin kapısı ve penceresi kapalı. Rabia içeride dua ediyordur. Amcasını görünce sevinecek. Dur hele kapısını çalalım. Rabia Rabia Kim o Rabia aç kapıyı Sana sevineceğin insanları Misafir getirdim Hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Hasan'ı Basri'yi ve amcam Zeyd Hoş geldiniz Amcanı tanıdın demek ha. Babam İsmail'in kardeşi Zeyd'i nasıl tanımadı? Rabia Ben Basra'dan ayrıldığımda Sen daha doğmamıştın Beni nasıl tanırsın kızım? Amca Allah nelere kadir değil Hele içeri buyurun Evin içi de dışarısı gibi harap Yokluk ve fakirlik her köşede belli oluyor Acaba Cebimdeki birkaç altını bıraksam mı? Evime hoş geldiniz Hoş bulduk kızım Keşke evinin zenginliği de yüzünün ve kalbinin zenginliğine benzeseydi. Tam sırası. Laf fakirlikten açılmışken vermeliyim. Ama ya daha önceki gibi teklifimi çevirirse? Kızım, Kudüs'ün tozlu yolları beni susattı. Bir bardak su verir misin? Elbette amcacığım. Size kuyunun yürek ferahlatıcı suyundan ikram edeyim. Rabia kuyudan su çekmeye gitti hasan Basri'ye durumu açmalıyım. Hasan-ı Basri... ...senden bir ricam var. De. Ya Hasan-ı Basri... ...Züht ve Kerem sahibi şu kadın olmasa... ...bütün Kudüs halkı mahvolurdu. Rabia zamanın bereketidir. Bilirsin ki... ...ben Kudüs'ün zenginlerinden sayılırım. Allah bereketini arttırsın. Amin. Rabia'nın evinin halini görüyorsun. Cebimdeki birkaç altını ona yardım olarak... ...vermek istiyorum fakat... Kabul etmez diye korkuyorum Benden istediğin nedir Alın şu altınları Sizin hatırınızı kırmaz Bilemem kabul etmeyebilir Siz yine de teklif edin Ama parayı verenin ben olduğumu da söylemeyin İşler abiye geliyor Buyurun amcacığım Oh Elhamdülillah Kalbim ferahladı Allah razı olsun kızım Afiyet olsun şey, Rabia... Kudüs'te bir zengin helal yoldan kazandığı bu altınları senin için gönderdi. Kabul etmeyeceğimi söyleseydiniz. Söyledim ama çok ısrar etti. Israrına dayanamadım. Ben bunların hakiki sahibi olan allah Teala'dan istemeye utanırken... ...başkasından nasıl alırım? Allah bu dünyada kendisini inkar edenlerin dahi rızkını verirken... Kalbi onun muhabbetiyle yanan birinin Rızkını vermez mi zannediyorsunuz Evet Doğru söylüyorsunur abi ya O kimseye selamımı söyle Üzülmesin Kendisine teşekkür ederim Ben hiç kimseden bir şey beklemiyorum Geleni kabul etmiyorum Ya Hasan'ı Basri Bir defasında Devlete ait bir kandilin ışığında Gömleğimi yamamıştım da Kalbim öyle dağılmıştı ki o diktiğimi sökünceye kadar kalbimi toparlayamamıştım. Ben kendimi Hakk'a teslim ettim. Kölelikten kurtulalı da iplik eğirip satarım onunla geçinirim. Hiçbir zaman iki akçeyi bir elime almadım. İkisinin bir yere gelip beni Allah'tan uzaklaştırmasından korkuyorum. Ne yapayım beni Allah böyle yaratmış. ...nefsimle başka türlü mücadele edemiyorum. Çareyi böyle mücadele etmekte buldum. Bu ne yakınlık... ...bu ne teslimiyet. Bu altınları gönderen kişiye git ve söyle. Yardım düşüncesi için Allah ondan razı olsun. Ama benim gibi saadet içinde olanlara değil... ...sıkıntı denizinde boğulanlara yardım etsin. Peki ya Rabia... ...biz gidelim. Sen de yıllarca görmediğin amcanla sohbet et... ...hasret gider. İşte böyle kızım. Kaç sene oldu bilmiyorum. Basra'da Kudüs'te çalmadığım kapı kalmadı. Allah'a şükürler olsun ki seni buldum. Allah razı olsun. Mevlam gayretinizi boşa çıkarmaz inşallah. Yeter ki ona yakın olmayı ve ondan istemeyi bilelim. O dünya isteyene dünya, ahiret isteyene ahiret verir. Cemalini isteyene ise cemalini. Ne mutlu Rabia. Ne mutlu sana ki dost doğru Allah yolundasın. Rabia. Efendim. Sence insana insan yapan davranış nedir? İşlenen günahların gizlenmesi gibi... ...yapılan iyiliklerin de gizlenmesidir. İnsana yaraşan budur. Ah Rabia... ...gönlün ne kadar zengin. Fakat... ...şu içinde bulunduğun... ...fakr-ü ...bir hayli üzmekten. Şu... ...köhne kulübe... ...eski hasırın, kırık testin... ...ama biraz önce... ...zengin Kudüs'lünün teklifini reddetmen... ...beni bir hayli duygulandırdı. Özülmeyiniz amca. Allah'a binlerce şükür. Rabbime yakın olayım da... ...varsın testim kırık... ...hasırım eski olsun. Dinler abi ya. Sana yardım etmek istiyorum. Bu benim vicdan borcum. Allah bana bugüne kadar öyle yardım ettik. Benim de... ...kefaretini vermem lazım. Öyle değil mi kızım? <gülüyor> benim eli açık amcam. Bana da sana da rızk veren Allah'tır O fakirleri fakir olduğu için mi unutuyor Zenginleri de zengin olduğu için mi hatırlıyor Ve yardım ediyor sanıyorsunuz O ne biçim söz kızım Hiç öyle şey olur mu Madem ki Rabbim benim halimi biliyor Benim ona hatırlatmama lüzum yok Ben Rabbimden hep hakkımda hayırlı olan neyse Onu ver ya Rabbim diye istedim Rabbim de bana bunları verdi hamdolsun Muhabbet sahibi olan kişi Muhabbetinde öyle sadık olmalı ki Gönlünde Allah için olmayan hiçbir sevgi bulunmamalı Ah kızım Ne kadar da yüksek hakikatlerden bahsediyorsun Daha ne desem boş Sahi Bu mertebeye çıkmanın başka sebebi de var mı? Amcacığım Böyle olabilmemin tek sebebi beni alakadar etmeyen şeyleri terk etmemdir. Ebedi olan Allahü Teala'nın dostluğunu arzu etmektir. Amcacığım, şurada sohbet ederken akşam vakti oldu. Belli ki acıkmışsındır. Allahü Teala ne verdiyse soframıza çıkaralım. Doyduk elhamdülillah. Rabia... ...bu et yemeği ne kadar da lezzetli olmuş kızım. Bugüne kadar soframda çeşit çeşit lezzetli yemekler geçti. Lakin hiç bu kadar lezzetlisini yemedim. Afiyet olsun. Üstelik... ...ben buraya ikindiye doğru geldim. Sen de hiç yanımdan ayrılmadın benimle hasbal ettin. Peki bu yemek nasıl? Ne zaman pişti? <gülüyor> Doğrusu merak ettim. Yemeği ben pişirmedim Öyle güzel konuşuyorduk ki Yanından ayrılmadım Et bir parça et Tencerenin içinde duruyordu Allah'ın lütfu O her an kendini anan Ve sadece rızasını isteyenlere işte böyle ikramda bulunuyor Her şey ondan Amcacığım Rahat uyuyabildiniz <gülüyor> mi? Hem de çok rahat uyudum kızım Yatsı namazından sonra gözlerime bir kapamışım Sabah ezan sesiyle uyandım <gülüyor> Allah rahatlık versin Hem gece öyle güzel rüyalar gördüm ki Yemyeşil otlar içinde oynaşan çocuklar Türlü türlü meyve ağaçları Ne güzel Ya Rabbi Görüyorum ki Bugüne kadar çok sıkıntı çekmişsin Benim de sana bir yardımım olmadı Ey amcacığım Dünya sıkıntılarının fazla ehemmiyeti yok Bugüne kadar beni Üç büyük sıkıntı meşgul etmektedir Allah Allah Neymiş o sıkıntıların Pek merak ettim Birincisi Son nefesimde imanımı kurtarıp kurtaramayacağım İkincisi Kıyamet günü amel defterimin sağdan mı yoksa soldan mı verileceği? Ya üçüncüsü? Üçüncüsü de herkesin hesabı görüldükten sonra... ...cennete mi yoksa cehenneme mi giden gruptan olacağım. Ya amca... ...insanın önünde böyle dehşetli haller varken... ...bugünlere hazırlanması lazımken... ...dünyanın nimetleriyle... ...helal bile olsa... ...meşgul olmaya ve gönül vermeye... ...mecalim olmadı. Artık sana diyecek bir sözüm yok. Bu eve ilk geldiğimde... ...sana acımış... ...sana yardım etmek istemiştim. Fakat... ...görüyorum ki... ...asıl acınacak halde olan benim. Üzülme. Ben halimden memnunum. Daima Allah'ı hatırlamak... ...ve ondan gelecek... Her şeye hamd edip, hıza göstermek beni mesut ediyor. Nimetlerinden aldığım zevki, musibetlerinden de alıyorum. Beni merak etme. Var yoluna git. İşlerinle meşgul ol. Beni aramak için çektiğin zahmetlerin karşılığını da, Allah'a havale ettim. Ahirette ve dar zamanında, karşına çıkar inşallah. Ya Rabia misafirin amcan gitmiş öyle mi? Evet Allah yolunu açık etsin. Bu sabah bir kafileyle Basra'ya hareket etti. Ya Rabia benzin biraz soluk gibi. Hasta mısın? Yok hayır hamdolsun iyiyim. Biliyorsun ki bu beden bize Allah'ın bir emanetidir. Bir hastalığın varsa çaresini aramak tevekküle mani değildir. Aksi halde ahirette bedenimiz bizden davacı olur. Bilirim bilirim komşu sen hiç merak etme. Komşu, Hayrola nereye böyle? Pazara gidiyorum. Oradan da Rabia'yı adviyeyi ziyarete gideceğim. Bir şey mi var? Duyduğuma göre hastaymış. Evde de götürecek hiçbir şey yok. Pazardan biraz sebze alayım da gidince pişirir yediririm. Ee, öyleyse ben de gelse Nasıl istersen. olsun ya Allah acil şifalar versin Allah razı olsun Allah şifa versin sana bir miktar sebze getirdim pişirmek istiyorum zahmet etmişsin ya Rabbi evde hiç soğan yok müsaade edersen gidip komşudan bir baş soğan isteyim bunca yıllık ömrümde Allah'tan başka hiç kimseden bir şey istemedim şimdi bir soğan için zararı yok soğansız olsun bakın bakın ne oluyor Rabia'ya adviye sözünü bitirir bitirmez... ...şu kuş pencerede belirdi. Bak bak, iki ayağın arasında da soğan var. Allah Allah, bu ne hikmet? Bu, bu bir imtihandır. allah Teala'nın azabından emin değilim. Korkarım, kalsın ziyanı yok. Yemek yapmayın. Şurada ekmek olacaktı, onu yiyeyim. Ama bu ekmek kupkuru, kim bilir kaç günlük. Olsun, ıslatır yerim. Ben dünya nimetlerine değil... Ahiret saadetine talibim Rabia nasıl? Kaç gündür öyle merak ediyorum ki kaç yıl oluyor bir türlü saatine kavuşamadı. Hastalığı geçen ziyaretimde bıraktığımdan daha da şiddetli. Günden güne kötüye gitmekte. Kendi farkında mı olmaz mı? Yanından hiç ayırmadığı kefenine sarılıp defnedilmeyi vasiyet ediyor. Dünya işleriyle zaten alakadar olmazdı ya. Bu günlerde iyice dünyadan elini eteğini çekti. Evet. Kıldığı namazı hep son namazımdır diyerek huşu ile kılıyor. İçeri girip başucunda beklemek istiyorum. Nasıl istersen. Zaten içeride de birkaç kişi var. Allah şifalar versin. Mevla ondan ayrılığın acısını bize çektirmesin. Dudakları kıvıldadı. Bir şeyler söylüyor herhalde. E, ya Rabbi, dünyada bana neyi takdir etmişsen, onların hepsini düşmanlarına ver. Ahirette benim için hangi nimetleri ihsan etmişsen Onları da dostlarına ver Ben sadece seni görmek istiyorum Ey Rabia Bizlere miras bırakmadan gitme Hayatım mirasımdır Muhabbeti her şeyden evvel Allah için besleyin Unutmayın ki En sadık en yüce dost Allah'tır. Onun için olmayan sevgiyi yüreğinizde barındırmayın. Allah için sevin, Allah için öfkelin. Ah, ah, unutmayın Allah'ın rızasını istemek için önce ondan razı olmak. Yani kaza ve kaderine rıza göstermek gerekir. Eğer Allah'ın sevgisini tadarsanız, O da size kusurlarınızı gösterir. Böylece başkalarının kusurlarını görmez olursunuz. Dua edin. Kendiniz için dua etmeden evvel, Müminler için dua edin. Unutmayın ki dua müminin silahıdır. Müminin diğer bir mümine en büyük hediyesi de duadır. Ne güzel sözler bunlar. Ne güzel söylüyor. Kalkınız. Burayı boşaltınız. Beni yalnız bırakınız ki Allah'ın melekleriyle baş başa kalayım. Hadi çıkalım da dostlarıyla baş başa kalsın. Biz çıkalı hayli zaman oldu. Sakın bir şey olmasın, biz onu yalnız bırakmadık ki. Şşşt, içeriden bir ses geliyor. Ey mutmainme nefs, razı olmuş ve razı olunmuş olarak Rabbine dön. Has kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. kesildi yoksa yoksa girip bakalım ne olmuş yıllardır özlediği dostuna kavuştu bize burada Osmanlı Yayın Evi sundu. İslam Büyükleri Serisi Rabiatül Adliye Osmanlı Yayın Evi Ticarethane Sokak Güle Güle Apartmanı Numara 12 Taksim 2 Sultanahmet İstanbul Telefon 528 17 71 511 8626. 511 86 26